Günaydın. Bu sabahın ilk kampanya veriyle başlıyoruz. Şeffaflık Derneği'nin başlattığı kampanyaya destek 20 bin imzaya geçmiş durumda. Adalet Bakanlığı'nı muhatap alan kampanyanın başlığı temiz siyaset için mal varlıkları açıklansın. Yenel seçimler sonrası bu kampanyayı yeniden duyurmayı bu açıdan gerekli bulduk. Kampanyacılar gelişmiş demokrasilerde siyasetçi ve üst düzey kamu yöneticilerinin mal varlıklarının halka açık bir şekilde paylaşıldığını Kimi ülkelerde isteyen herkesin internet üzerinden merak ettiği siyasetçinin mal varlığı bilgisine ulaşabildiğini söylüyor ve ülkemizdeki temiz siyasetin en önemli adımının siyasetçilerin mal varlıklarının takip edilebilmesi olduğunu belirtiyorlar ve bunun acil olarak uygulamaya başlaması gerek demiş kampanyacılar. Siyasetçilerin mal varlıklarının kolayca izlenebilmesinin faydalarını şöyle açıklamış Şeffaflık Derneği. Kamu görevi ile yetkilendirilmiş kişilerin hesap verilebilirliğini sağlayan mal bildirimlerini şeffaflaştıran ve izlemeyi açan bir sisteme Acı olarak ihtiyacımız var. Bu sistem vatandaşların izleme mekanizmasına katılması ve etkili bir denetimi ile mümkün kılacak. Böylelikle yolsuzluk ve rüşvete izin vermeyen bir yönetim anlayışı oluşturulacaktır diyorlar. Aslında Türkiye'de 1990'da yolsuzluk ve rüşvetin önüne geçmek üzere çıkarılmış olduğu düşünülen mal varlığı bildirimini düzenleyen bir kanun var. Ne var ki çıkarılan bu kanunu yeterli bulmayan kampanyacılar 3628 sayılı bu kanundaki eksiklikleri vurgulamak için de şunları söylemişler. Bu kanun mal bildirimlerinin gizli tutulması gerektiğini, bu gizliliğin doğal sonucu olarak bildirimde bulunması gereken hangi siyasetçi, üst düzey kamu görevlisi, medya sahibi veya başyazarın mal varlığından haberdar olduğumuzu soruyor ve bu konuda bizi düşünmeye çağırıyor. Mal vardığı bildirimiyle ilgili yapılması gerekenleri de düşünen Şeffaflık Derneği uygulanmasını istedikleri yol ve yöntemi şu şekilde paylaşmış. Diyor ki mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olan başta seçimle iş başına gelen tüm kamu görevlileri, bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, siyasi parti başkanları, gazete sahipleri ve başyazarların mal bildirimleri halkla paylaşılmalıdır.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 Sıradaki kampanya haberi de İstanbul Yerel Yönetimi ile ilgili. Bu haberi daha önce duyurmuştuk ama yerel seçimlerden çıktığımız şu günlerde yeni göreve gelen veya görevine devam eden yöneticileri muhatap alan bu kampanyayı yeniden hatırlatmak önemli. Yerel seçimler sonrası başlatıldığı günden beri 18 bin destekçi aşan kampanyayı. İstanbul hepimizin girişimi başlatmıştı. Kampanya İstanbul'u yönetmeye aday olanları hedef alıyor ve sizlerden destek bekliyor. Hangi partiden olursa olsun İstanbul yönetimine seçilen yöneticilerin kente sahip çıkmasını talep eden bu girişim İstanbul Sözleşmesi'ni imzaya açmış. İstanbul Sözleşmesi ortaya koyduğu yeni yaklaşımda mahalleyi, ilçeyi, kenti istediği gibi yönetme ve kullanma hakkını elinde tuttuğunu düşünen yerel ve merkezi yöneticilere artık son diyerek kampanyasını duyurmuş. Girişim bu kampanyayla amacına ulaşırsa... Yöneticilik koltuğuna oturan kişilerin bu anlayışı benimsemesi için çaba göstereceğini ve seçilmiş yöneticilerin bu zihniyete uygun çalışmasını takip edeceklerini de kampanya amacı kapsamında açıklamış. Gelişim, değişik kesimlerin 6 ay boyunca üzerinde çalıştığı İstanbul Sözleşmesi'ne Change.org adresindeki kampanya detaylarında paylaşmış. İstanbul'da yaşayan, İstanbul'u seven, kendini İstanbullu sayan, herkesin kentin gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlarda söz ve sorumluluk sahibi olduğunu Kent yönetimine katılması gerektiğini ilan ediyor ve sözleşmenin yerel yöneticiler tarafından da imzalanmasını istiyor. İmzalanmasını istedikleri bu sözleşmede açıkladıkları temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için de herkesin birbirine söz verdiğini belirtiyor. Herkesin tarafından makul karşılanacağı düşündüklerini hazırladıkları bu sözleşmede yeni bir yönetim anlayışının olması gerektiğini vurgulamışlar. Bireyin yaşadığı şehrin yönetimine katılmasının temel hakkı ve sorumlu olduğunu söylüyorlar ve genel yönetimlerin herhangi bir ayrım yapmaksızın bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratmasını gerektiğini söylüyorlar her mahallenin yerinden yönetilmesi gerektiğini, şehir bütçesinin İstanbullularının katılımıyla şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılması gerektiğini savunmuşlar. İstanbul'un bir dünya mirası olduğunu, bütün güzellikleri ve zenginliklerinin İstanbul'a ait olduğu kadar bütün insanlığa da ait olduğunu bu sorumlulukla yönetilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bunun gibi birçok saptama yapmışlar ve detaylarını da sizler de öğrenmek isterseniz changeorg İstanbul hepimizin adresinde Görebileceğiniz öneriler var. Sıradaki kampanya haberimiz nükleer santralle ilgili kampanya başlatan anti-nükleer sinop girişimi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın muhatap aldığı kampanyada nükleer enerji planlarından vazgeçilmesi gerektiğini, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin çok daha akılcı olduğunu söyler. Sinop ve Mersin illerinde yapılması planlanan nükleer santraller yoluyla, Enerji elde etmenin nükleer atık sorunlarını beraberinde getirdiğini, olası sızıntı ve nükleer kaza anında tüm dünyada geri dönülmez etkiler yaratacak bir insanlık sorunu olacağını belirten girişim. Bu konuda şunları söylemiş. Fukushima felaketinden sonra bir kez daha dünya için ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkan ve Almanya, Japonya gibi nükleer santrallerle enerji elde etme konusunda önde olan ülkelerin nükleer programlarını çöpe atıp tüm enerji yatırımlarını Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları bir dönemde ülkemizin nükleer santral kurumlarına üç koldan saldırması tamamen yanlış ve sorunlu bir karardır. Güneşin ve rüzgarın bu kadar bereketli olduğu ülkemizde nükleer güç santral kurumlarından vazgeçilmeli ve ülkemizin pek de zengin olmayan maddi kaynakları vatandaşların vergileriyle bu çöp teknolojinin ithalatı için harcanmamalıdır, diyor nükleer karşıtı girişim. Sıradaki son kampanya haberi ise Heybeliada Hastanesi ile ilgili kampanya başlatan Onur Çilhoros, Sağlık Bakanlığı'na muhatap almış kampanyacı arkadaşı olan Ali Mert Baltacı'nın Heybeliada'da bir kaza geçirdiğini ancak adada herhangi bir hastane olmadığı için zamanında müdahale edilemediğini ve bu nedenle kolunu kaybettiğini söylüyor. Kaza gecesi deniz ambulansından zamanında faydalanmadıklarını Durumu çok acil olan yaralı arkadaşlarını bu nedenle anakaradaki bir hastaneye zamanında götüremediklerini söyleyen Onur Çilhoroz, kendilerinin adalarda yaşayan vatandaşlar olduklarını ve temel hizmetlerden olan kapsamlı sağlık hizmetinin yaşadıkları yerde sunulması gerektiğini söylüyor. Bu habere şunu ekleyebiliriz. Halk nezdine de pek çok tepki çekmiş bu olayla ilgili. Devlet görevlileri de bir açıklama yapmak zorunda kalmışlar. Bunu açıklamaya göre ambulansın zamanda gelip müdahale ettiğini iddia ediyorlar. Ayrıca hastane yapımı içinde ihale açıldığını söylemişler. Hastane hazırlanana kadar da bir Sahra Hastanesi'nin hizmet vereceği de bu açıklamalar içerisinde. Evet Change.org'da bu ve benzeri pek çok kampanyaya devam ediyor. Şu anda siz de bir kampanya açarak bu değişimin parçası olabilirsiniz. Esen kalın.